Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadım. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Çatkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Açık mimarlıktan herkese günaydın. Ee, yaz gününde canlı yayın programındayız. Programa başlamadan önce ben de diğer programcılar gibi e, maden de hayatını kaybedenlere baş diliyorum. Yakınlarına da e, sabır dolu günler e, diliyorum. Herkese tekrar merhaba. Bugün e, konuğumuz e, benim eski bir dostum. E, tesadüfler eseri. E, kendi kariyer seçimleriyle bir anda gündemimize de oturdu kendisi. E, Volga Aksoy. Hoş geldin Volga. Merhabalar. Volga Aksoy e, yıllarca oyun tasarımcısı olarak Amerika'da çalıştı. E, Bugün ise Oculus VR e, programını şey e, hardware ...ve şirketini temsilen burada ee, şöyle bir tesadüfle aslında bu programa geldi. Kısaca onu anlattıktan sonra zaten sözü Volga'ya bırakacağım. Ee, internette e, Kickstarter'da bir proje görmüştüm. Mimari görselleştirmede işte yeni e, e, cepheler, yeni açılımlar diye... O zaman Oculus e, cihazıyla ilk tanışmam oldu. Kendisi zaten Volga detaylı anlatacak. E, yarattığı e, sanal gerçeklik ortamıyla mimarlık temsilinde yeni bir algı e, yaratıyordu. Bununla ilgili bir ara programın aslında Kickstarter projesiydi. Sonrasında Oculus'un nedir ne değildir diye araştırma yaparken tesadüfler eseri e, Volga'nın da artık orada çalıştığını öğrendik. Akabinde e, zaten Oculus'un kazandığı ...başarıyla Facebook tarafından da satın alındığını öğrendik. Ve sonrasında bir grup görüşmeler silslesinde... ...acaba bunu e, programa taşısak... E, ...mimarlıkta ve iç mimarlıkta... ...bu cihaz ve programları nasıl kullanılabilir... ...bunun bir hesabı, şeyini yapsak diye düşündük. Ve bu program böyle ortaya çıktı. Volga kusura bakma uzun bir girizgah yaptım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bize e, Oculus'a girmeden önce kendinin profesyonel kariyerine ilgili çok kısaca anlatabilir misin? Hani oyun tasarımcısı dedik şey dedik ama hani senin ağzından bir kısaca Tabii. anlatalım. Ee, ben zaten e, uzun yıllar <gülüyor> hem e, lise yıllarından üniversite yıllarına doğru giderken hep böyle bir sanal gerçekliğe doğru Hı -hı. bir atılım yapmak istiyordum. Ee, onun için zamanında e, teknoloji doğru olmadığı için yani o zamanlar LCD pek bilinen bir e, yani bilgisayarlarda normal monitör namlı LCD tarzı şeyler bile kullanılmıyordu. Tüp monitörlerimiz vardı. Aynen aynen. <gülüyor> Tabi onları e, kafanıza oturtmanız çok mantıksız <gülüyor> olacağı için e, başta hani dedim e, ileride bu böyle bir şey olacak bu kesin. Ama ne zaman olacağını bilemediğimiz için hani ne yapalım e, ileride kullanılabilitesi olabilecek bir, e, bir şekilde ben e, bu olaya gireyim. Zaten... ...oyun programlama e, olayını da çok seviyordum. Bizzat ilgilendiğim bir olaydı. Buna yoğunlaşmaya başlayınca e, bu iş sayede giderek e, kendimi grafik konusunda, bilgisayar grafiği konusunda eğitmeye başladım. Zaten e, hani üniversitedeki seçimlerim de ona göreydi dersler falan derken... ...ondan sonra üniversiteyi bitirdiğimde Electronic Arts'da çalışmaya başladım... Ee, bu e, Orlando'daki e, EA Sports oyunları yapan stüdyo. E, yaklaşık bir e, 8 sene e, burada oyun yaparken... ...işte e, kullanıcı ara biriminden tutun. Hani yapay zekası, fizik, motorları gibi ilginç şeylerle uğraşırken... ...esas istediğim grafik konusunda yoğunlaşmaya başlayabildim. Ve en sonunda e, bir noktaya geldim. o geldiğim noktada da e, kendim... E, o, ...o ana kadar edindiğim tecrübe sayesinde bir proje yapabilirim e, diye olaya bakmaya başladım. O yüzden bir, bir sene e, Electronic Arts'a ara verdim. Ondan sonra kendi projem üzerinde uğraşmaya başlarken tam e, Oculus e, sahneye girdi. E, onlar Kickstarter'larını yaparken biz de kendi e, ufak çaplı bir Kickstarter'ımızı yapıyorduk. Evet. Bizim oyunumuzun e, türü gereği dedik hani bizim oyunumuzda aslında Oculus Rift'i destekleyebilir. Nitekim Kickstarter videomuzda da e, bunu söylemiştik. E, o oyun e, Black Space e, aslında halen e, üzerinde uğraşıyoruz vakit buldukça e, ortağımla beraber. Ancak e, ondan sonra Electronic Arts beni geri çağırınca dedim... Bir sene e, vakit e, geçiren Electronic Arts'da hem o ara işte PlayStation 4 ve Xbox One üzerinde uğraşıyorduk. Tam o sırada da e, Oculus Rift zaten e, çalışan e, listelerin yani e, boş pozisyonlarının olduk, olduğunu açıklamaya başlayınca ben de hani e, zaten hep ilgilendiğim bir şey olduğu için dedim neden olmasın bakalım e, acaba bizde e, kabul ederler mi? Öyle bir Aslında yaptım. liseden beri düşündüğün sanal gerçeklik evet. hayali yavaş yavaş evet. Oculus'la beraber 30'undan sonra tekrar gündemine ve iş hayatına girmeye başladı. Evet. yani öyle evet. bir durum. Teknoloji <gülüyor> öyle bir noktaya geldi evet. ki e, zaten hani Oculus bunu yapmasaydı başka şirketler yapacaktı ki nitekim yapıyor şu anda zaten. Evet. E, bizim için de e, bizim hani Oculus'un şu andaki avantajı oradaki beyin gücü ve e, özellikle belki hani... Diğer şirketlerin diğer virtual reality sanal gerçeklik üzerinde uğraşmaya çalışan şirketlerin bir nebze olsun çok önem vermiyor gibi göründükleri bir konu. O da yazılım kısmı. Yani hani o aleti yapmakla ne yazık ki bitmiyor. Onun yazılım kısmı da çok ciddi bir efor sarf ediyor. Onu da evet. doğru bir şekilde yapmak çok önemli olduğu için Oculus'un benim için çekici gelen kısmı oydu. Ondan sonra da zaten şirkete girince gördüm ki hakikaten dediğim gibi yazılım konusunda çok iddialılar. Şimdi biz artık biliyoruz Oculus Oculus diyoruz da. Şimdi radyoyu dinleyenler ilk defa Tabii. duyanlar için. Hani çok basit bir şekilde bu nasıl bir teknolojidir? Nasıl çalışıyor? Nelerle çalışıyor? Onu bir anlatabilirsek. Ondan sonra mimarlığa nasıl, mimari temsillere özellikle nasıl katkıları olacak? Ve ileride mimari... Çizim programlarında kullanılma potansiyelleri nasıl olabilir? Programın sonunda da hı hı. onu daha doğrusu geleceğe yönelik bir projeksiyon birlikte yapmaya çalışacağız. Ama ondan önce bir anlatabilirsen. Tabii şimdi sanal gerçeklik dediğinizde aslında bunun çok çok farklı dalları var. Bizim Oculus VR olarak şirketi olarak şu anda odaklandığımız olay bunun en önemli kısmı o da görsel ve ayrıca ses kısmı. Bunu yapmak için de e, head mounted display dediğimiz yani kafanıza oturttuğunuz ve içinde kendi ekranı olan bir sistem kullanıyoruz. Ayrıca kafanızın hareketlerini takip etmesi için şu anda cep telefonlarında da çok yaygınca kullanılan e, IMU denen inertial measurement unit yani e, aletin hareketlerini algılayıp e, onu tekrar yazılıma e, data olarak aktarabilen ufak bir çip e, daha var. Ee, sonuçta bu aleti siz bilgisayara bağlarken klasik bir USB'den bir, bir de e, görsel e, çıktıdan bağlıyorsunuz. Şu anda bilgisayar onu normal ekstra bir monitör gibi tanıyor. Ee, yani hani e, çok e, temel anlamda böyle. Ama tabii e, bu görüntünün e, aletin içindeki ekranın sizin ona fokuslanabilmeniz için yani e, çok yakın olduğu için ekran. Ee, onun üzerine koymanız gereken ekstra mercekler ve bu merceklerin seçimi e, gibi çok e, detaylı olarak araştırmasını yaptığımız ve e, şimdiye kadar herhalde iki seneden fazlası zaten sadece Oculus değil bunun yanında bize e, bizimle beraber e, partner şeklinde e, iş yapan e, Valve Software ile de baya e, bu konuda uğraştık. Ve e, şu anda e, bu aletin e, geldiği nokta e, önümüzdeki e, ay veya aylar içinde e, şu anda yaklaşık e, Temmuz ortası gibi bakılıyor. E, bu aletimizin ikinci versiyonu DK2 yani Developer Kit 2 olarak e, piyasaya çıkarıyoruz. E, bu aslında son kullanıcı makinesi değil. E, bunun amacı e, şu anda e, bu alete... Önceden program yapıp bu aletin esas son kullanıcı versiyonu e, piyasaya çıktığında ki bu şu anda yine geliştirme aşamasında olan bir alet son kullanıcı Aha. versiyonu. E, önceden bir e, yazılım kataloğu üretmek ki e, bu aleti alıyorsunuz e, hani amacımız e, siz bu alete e, program yaptığınızda son kullanıcı versiyonuyla uyuma olacak ee, ve bu sayede de e, Güzel bir e, yazılım kataloğuyla Piyasaya çıkmış olacak Şimdi e, Volga bunları çok detaylı ve iyi bir şekilde anlattı Ben de e, sağ olsun kendisinin bize yaptığı demoyla Kendi e, deneyimimi Kısaca aktarayım e, Aslında Vizörü taktığımız zaman Mekanın içine Geçiş yapabiliyoruz ve ben açıkçası e, Sana da söylemiştim bunu o yüzden burada söylemekte Beis görmüyorum Etkinin ve algı ...algıdaki gücün bu kadar fazla olacağını düşünmemiştim. Yani beni en çok vuran şey... ...gerçekten de mekanın içinde... ...hissetmem oldu. Ee, tabii şöyle bir şey var... Ee, ...böyle bir teknolojiyi... kafam hareket ettirerek... ...hemen mekanın içine bakabilmem, dolaşabilmem... ...vesaire gibi durumları yaparken... ...belli yerlerde şu andaki... E, ...CPU ve GPU... ...gücünü de düşünerek... ...şey yapıyoruz. Hani kimse buradan... ...high-end, yüksek çözünürlüklü şeyler, şeyler beklemesin. Ama gayet de oyunlar, belli oyunlar için yani... ...sanki 4-5 yıl öncesinin oyun grafiklerini şu anda biz mekanın içinde yaşayabiliyoruz. Evet. Bu mekan algımızı bizim çok değiştiriyor. <gülüyor> Zamanında mimarlığın geleceği nasıl olur, temsilleri nasıl olur diye işte konuşulan iki şey vardı. Bir tanesi hologramın devreye girmesiydi... <gülüyor> Diğeri de sanal gerçeklik kullanılabilir miydi? Fakat sanal gerçeklikle ilgili tartışmalar 90'lardan sonra sönümlenmeye başladı açıkçası. Evet, evet. Çünkü e, sen de hatırlarsın kendi alanından. 90'larda sanal gerçekliğe karşı büyük bir heyecan vardı. E, çok e, çok büyük bir e, gelecek vaat ettiği söyleniyordu. Fakat sonrasında herhalde gereken teknolojinin o zamanlar e, kolay elde edilebilir olmaması... E, PC klasmanındaki bilgisayarlarla herhalde uyumlu olamaması veya başka türlü sebeplerden dolayı bu olmadı. Fakat şimdi 2000 onlardan sonra tekrar bu 90'ların heyecanını bu tarz şeylerle dönmeye başlıyoruz. Ve bunların artık ticari e, üretimleri, e, baş, e, başka bilgisayar e, programcıların girmesi. Bunlar aslında bayağı ortam hareketlendiriyor. Evet. Şimdi e, sana sormak istediğim soru aslında biraz bu konularla ilgili. Genel olarak e, profesyonellerin reaksiyonu nasıl oldu? Yani bununla ilgili program yapmaya çalışan pek çok kişi var. Tabii. E, Senle beraber bir mekan şey programına bakmıştık Kickstarter'da. Sanırım onun son durumu ne oldu? Başarılı olabildiler mi? Olamadı ne yazık Olamadılar. ki. Olamadılar. Evet. Belki de daha mimarlığın e, sektörel bazda... Çünkü bizden şöyle bir ne yazık ki e, durum var. Mimarlık e, alan olarak teknolojileri daha geriden takip eden sektörler arasında. Hı hı. Yani yayılması, yaygınlaşması lazım evet. diğer alanlarda. Ondan sonra... Birkaç sene içinde e, bu te teknolojiler şeyin içine girmeye evet. başlıyorlar. Peki başka ne tarz çalışmalar var? Oyunlar için sanırım çok etkileyici bir Tabi Tabii bizim e, şirket e, sloganı biraz da hani direkt e, oyun bazlı piyasaya girmek istiyoruz. Hı. Şimdi şöyle bir e, ilginçlik var. Hani e, bugüne kadar sanal gerçeklik üzerinde uğraşan ve e, güzel işler yapmaya çalışmış şirketler genelde e, hani çok güzel iş yaptık. Bu güzel fiyatları gider deyip hemen 1000-2000 dolar gibi uçuk görülecek rakamlara satılmaya hı hı. çalışılıyordu. Tabi bunu da alanlar hakikaten bu konuya hani belki hani benim gibi insanlar diyeyim. Hani bunu en yakından takip etmek isteyen insanlar veya ordu ya da işte medikal endüstri bu olayı girip bunları kullanıyordu. Oculus ise... Ee, bu olaya çok farklı bir şekilde yaklaştı. Ve tabii ki bu teknolojinin şu andaki geldiği noktadan da kaynaklanan bir olay. Yani cep telefonu e, piyasası sağ olsun diyeyim. E, çünkü onlar sayesinde bütün e, devreler, ekranlar, çipler her şey çok ufak ve güçlü bir noktaya geldiği için şu anda zaten bu yapılabiliyor. Ama Oculus... Güzel bir iş yapmasına rağmen kalkıp hani biz bundan işte %100, %200 kar yapalım demektense bunu daha yaygın bir şekilde son kullanıcıya daha hızlı bir şekilde getirmek için ne yapabiliriz gibi bir yönteme başvurdu. Ve bu, bunun içinde fiyatını ayarlarken o anda ki tek tek parçaların hep beraber bir araya getirilip bize maliyeti ne oluyorsa onun hani zarar etmeyeceğimiz şekildeki bir fiyata şu anda bunun satışı nitekim e, bir önceki versiyonu DK1 dediğimiz ee, ...şu anda e, belki birçok arkadaşımızın sahip olduğu versiyon 300 dolara satılıyordu. Şu anki 350 dolara satılıyor. Bu 50 dolarlık fiyat farkı da aslında birçok şirket hani e, 350 yapmayalım da hani hadi yuvarlak hesap 400 yapalım der. Ama biz o işte e, o fiyat marjinlerini düşünerek hani e, amacımız e, hani e, çoğaz sürüm bir bakıma hem kaliteli iş yapalım... Hem de e, olabildiğince yaygınlaşalım ki e, yazılım kataloğu büyüsün ve bir anda e, bir sanal gerçeklik yazılım patlaması olsun diye bir e, yaklaşımla girdik. Bence bu strateji tutmuş çünkü işte Arc Daily gibi e, şu anda sanal ortamdaki en çok tıklanan, en çok e, okunan mimarlık sitesinde daha ortada net bir proje bile yokken e, Kickstarter projeleri Oculus'la ilgili yayınlanıyor. Hı hı. E, konuştuğumuz gibi birkaç program var. İç mekan özellikle, iç mekan içinde neler yapılacağını evet. gösteren. Ve e, senin dediğin şeye başka bir ek yapmam gerekirse artık günümüz modding dünyası. Yani birisinin bir teknoloji üretmesi tek başına yetmiyor. Ama o teknolojiyi esnek hale getirdiği zaman, open source hale getirdiği zaman, modable hale getirdiği zaman. Ki anladığım kadarıyla fiyat da buradaki önemli stratejilerden birisi. Çünkü yaygınlığı etkiliyor. Evet. E, şu anda sizlerin düşünemediği pek çok şeyi başka insanlar kendileri dert edinip... ...kendi alanlarını da kullanabiliyorlar. Çünkü aslında evet. sizin sunduğunuz şey... ...eğer yanılıyorsam düzelt ...bir arayüz, yeni bir arayüz yaratmak. Evet. Ve bunu yaygın hale getirmek... ...ve bunu yaygın hale getirdiğiniz zaman... ...tabii ki biz burada mimarlık programı olduğumuz için... ...kendi alanımızdan bakıyoruz ama... Hı hı. E, ...mimarlık da dahil olmak üzere... ...farklı pek çok alanda... E, ...bu arayüze bakıp... ...bundan kendisine nasıl bir katma değer... ...nasıl bir yeni e, temsil alanı... ...nasıl bir kullanım alanı... Evet. ...nasıl bir eğlence alanı çıkaracak insanlara... Ulaşmak aslında. Evet. Yani olaya baktığınızda aslında şu anda sanal gerçeklik... Sanal gerçeklik için e, yazılım yazma noktası bir bakıma e, iPhone... Çıktığındaki o tam e, App Store kurulmak üzereyken yeni yeni insanların hani evet. a böyle yeni bir piyasa var biz buna olabildiğince erken girelim ki e, olabildiğince büyük bir e, kitle toplamaya çalışalım gibi e, noktada şu anda sanal gerçekliğe yazılım yapmak. Çok Tabii... çok güzel bir örnek çok güzel bir evet. örnek zaten bu programı yapmamızdaki hedef de şöyle bir şey değildi eğer dinleyenler hani ya bu program şu anda bir teknoloji programı gibi oluyor mimarlık nerede diye sorarlarsa e, aslında bu. Biz o dalga daha yükselmeye başlıyor. Biz o dalgadan önce şu anda sörflerimizi hazırlarken ki konuşmamız evet. bu. Evet. Ee, belki 4-5 sene sonra zaten bu dediğim gibi Mimark'ta dahil pek çok alana girmiş bir teknoloji ve bir yazılım olacak. Evet. Sadece Oculus değil tabii ki bunun arkasından pek çok firma da gelecek. Büyük Hı -hı. şirketler de yatırım yapmaya başlayacak. Tabii. Ve aslında 5 sene sonrasının normali olacak. Fakat bu tabii. süreçte artık Türkiye'de de şu gözüktü programımıza da gelen pek çok konuğumuz oldu bu konuyla ilgili. Parametrik tasarım. Bilgisayarın Komputasyonun Tasarımın içinde bir aktör gibi çalışması hı hı. Yeni mimarlık Alanları ne olabilir? Artık Türkiye'de bununla ilgili Çalışan genç bir mimarlık ekibi var Evet. O yüzden de her türlü yeni teknolojiye Yeni medyuma, Yeni alanlara çok sıcak bakıyorlar Denemek istiyorlar çünkü zaten yaptıkları iş şu anda Öncü ve sınır noktasında Yani kendileri yeni sınırları Belirliyorlar. Hı hı. Aslında bu programla Biraz onlar için de bir hani kafa açma programı olabilir. Seni tanımaları için bir program olabilir. Ve şunu bilmeleri gerekebilir. Orada da insanlar bununla uğraşıyor. Orada evet. da mesela bir <gülüyor> Türkçe mail atabileceğim birileri var. Gerekirse evet. soru, soru sorabileceğim birileri var. Danışabileceğim birileri var. Tabii ha Böyle de bir teknoloji varmış deme evet. programı aslında bu. Evet yani e, şu an mesela e, benim için tabi ben hani... E, o yaptığımız olayın donanım kısmını çok seviyorum ama tabii benim tecrübe gereği ben yazılım kısmında işte Software Developer Kit dediğimiz o yazılım geliştirme kiti yani bir program yazılacaksa bizim aleti kullanan o arada o programcının işini kolaylaştıran Ara birim kısmını yazmakla uğraşıyorum. Tabii bunu yaparken de hep farklı farklı bize aynen dediğin gibi sorular geliyor. Şöyle bir şey yaptık ama tam çalışmıyor ya da ilginç bir şekilde bazen beklediğimiz verimi alamıyoruz. Hani insanlar kullanıyor ama uzun vadeli kullanamıyor. Neden? Biz tabii onlara geri dönüp hani şunu şöyle yapmanız gerekiyor. Bakın şöyle bir şey yapıyorsunuz ama o aslında hatalı bir yöntem gibi. Ee, geri dönüyoruz e, bu kişilere ve zaten e, Oculus VR'ın da e, kendi forumu var çok aktif bir forum uh -huh. e, insanlar yaptıkları programları e, daha bitmemiş olsa bile bakın şöyle bir fikrim var. Buna bakın e, hani yorumlarınızı bekliyorum. Sadece hani tabii ki bizim şirketten değil dünyadan genel olarak yorum toplama e, gibi güzel e, olayları var. Şimdi zaten e, çok güzel bir konuya tekrar girdik. E, seninle birlikte forumlara baktığımızda Lumion'u sana göstermiştim. E, şu artık çok sık kullanılan bir real time rendering... Art, hı hı. E, animasyon programı olarak. Şimdi hı hı. tabii ki onun bu real-time rendering durumu e, oyun motorlarıyla benzerlik taşıdığı için hı hı. fakat kapalı bir var Oradan da bahsetmiştim sana. Çok modalı bir program değil. Şimdi onu e, Oculus'u birleştirmeye çalışıyorlar ama şu anda hı hı. son durum nedir, ne kadar başarılı oldu bilmiyorum ama şu anda gördüğüm kadarıyla mimarlık e, üç boyutlu modelleme programları arasında real-time rendering özelliği olduğu için Lumion'la Oculus'u birleştirmek bu benimki tabii kendi görüşüm. Hani Hı -hı. bir programcının ve bir bakması ayrı olur da... ...çok olası ve piyasa içinde çok ciddi anlamda talep e, doğuracak bir evet. e, duruma gidecek gibi gözüküyor. Şimdi programın kalan e, son 4-5 dakikasında biraz da e, beyin fırtınası olarak... ...bu e, temsil aracı artık ben öyle görüyorum. Sadece oyun olarak da görüyorum ama tabii. onu kendi şey zamanımda görüyorum. E, nerelere gidebilir? Yani hemen şunu söyleyeyim spesifik olarak. Bir... ...daha biz ellerimizi göremiyoruz... Hı hı. Ee, ...ölü mekanların içerisindeyiz... ...yani içinde bir şeyleri değiştirebildiğimiz şeyler... ...az, sınırlı hı hı. sayıda... ...ben mesela bir mekan tasarladığım zaman... ...ellerimi de görebileceğimi, de ...başka türlü bir arayüz görebileceğim... ...ve şey e, içindeki parçaları değiştirip... ...hadi şu duvarı şöyle kaydıralım... ...hadi işte hı hı. şurada biraz bir açıklık yapalım... Ee, ...bu Minority Report'u hatırlarsın... ...hani hı hı. Tom Cruise'un elleriyle bütün o bilgisayar sistemi... Kullan evet. kullanması gibi... ...böyle bir teknoloji yakın mıdır, olası mıdır... Değilse ne zaman olabilir senin tahminince? Şimdi çok güzel sorular bunlar çünkü bizim de şu anda bizzat üzerinde uğraştığımız bir olay. Hani biz Oculus olarak sanal gerçekliği çözdük tamamdır budur diye hiç bakmıyoruz. Hatta bir bakıma daha yeni yeni ilk adımlarımızı atıyoruz. Emekleme safhasından belki çıkmak üzereyiz diye bakıyoruz. Ee, bizimle beraber de tabii dediğim gibi birçok şirket de bunu yapıyor. Bu sadece yazılım açısından da değil. Mesela e, geçen gün e, Game Developers Conference e, San Francisco'da e, Sony'de PlayStation 4 uyumlu e, vizörlerini açıkladılar. Project Morpheus e, prototip adı altında. E, onlar da tabii e, kendi e, oyuncu kitlesine hitap etmek için yapıyor. Sony'nin bir avantajı tabii e, PlayStation Move zaten var onların elinde. Move'u da zaten e, e, vizörle beraber Move controller'larını da... Aynı kamera takip Hı -hı. edebildiği için çok basit bir şekilde e, hem ellerini görebiliyorsun. Hem de e, kendin e, atıyorum mesela o bir demolarında e, okçuluk yaparken move'ları kaldırıp e, kafanın yanına getirdiğinde sanki gerçekten hani e, sen onu bizzat birebir kontrol ediyormuşsun şeklinde bir e, kullanıcı ara birimi yaratabiliyorsun. Bunun güzelliği... O e, zaman pardon araya giriyorum ama benim anladığım... Çok da uzak bir teknoloji değil. Sanki yakınlaşıyoruz gibi söylediğim şeylere. Aynen, aynen. Yani e, bunları şu anda oyun için tabi insanlar kullanıyor ama e, tabi oyun için yapılan her şeyin aslında profesyonel endüstri piyasalar için e, direkt birebir e, uyumu var. Yani e, Maya içinde mesela bir Oculus Rift plugini var. Direkt Maya'nın içinde kullanabiliyorsunuz bunu. E, şu ba anda başka programlar içinde var mı? Çünkü Maya da çok sık, çok evet. yoğun kullanılan program evet. mimarlıkta. Ee, mesela... talep, talep oldukça hı hı. bunlar çıkıyor zaten. Şöyle Anladım. bir ilginçlik var. Ee, bugüne kadar e, piyasa Oculus e, piyasaya e, kendi aletini satmadan önce işte e, aşağı yukarı 20 senelik bir geçmişten bahsediyoruz sanal gerçeklik hı hı. konusunda. Oculus çıktıktan sonra yazılan yazılımlar sadece sanal gerçeklik için yazılan yazımlar bugün 20 sene önceki bütün sanal gerçeklik için yazılan yazılımların hepsinden daha fazla. Aslında bunun, bu her şeyi özetliyor. Evet. Bunun nedeni de işte e, Oculus'un e, piyasaya çıkış yönteminden kaynaklanıyor. Ve inşallah diyoruz hani bu şekilde e, daha da yaygınlaşacak ki e, normal bilgisayarımızı e, kullanmaktan ziyade vizörümüzü geçireceğiz kafamıza. Ve istediğimiz işimizi onunla da yapabileceğiz. Ben açıkçası programı kapatırken şunu söylemek istiyorum. Öncelikle çok harika bir program oldu bilgilenme açısından. İkincisi bence mimari temsilinde geleceği burada. Tabii. Yani bunu zaten aklımda vardı ama kullandıktan sonra da net bir şekilde gördüm. Biz şu anda aslında biraz mimarlık bazında 3-5 sene sonrasını konuştuk. Geleceğe dair projeksiyonlar yaptık. Bunları yapmak için de senin gibi bir insanın burada olması gerekiyordu. Çünkü hı hı. bu teknolojiler bize daha gelmesine zaman vardı. Hı hı. Çok teşekkürler Volga katıldığın için. Ben de beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Her Mimarlık alanında bu konuyla ilgili çalışma yapmak isteyen insanlara seslenelim biraz da. Ben web sitemizden ve Twitter'dan da iletişim bilgilerini vereceğim. Bu konuyla ilgili herhangi bir yazılım yapmak isteyenler olursa Volga Volgaxoy e, bağlantıya geçebilirler, kendisi destek verebilir. Tabii ki. E, çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar.